kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde bir türlü kendimi avutamadım kaç gece ağladım böyle gizlice ne yaptımsa seni unutamadım ne yaptımsa seni unutamadım kaç kadeh kırıldı sen hoş gönlümde bir türlü kendimi avutamadım. Kaç gece ağladım böyle gizlice. Ne yaptımsa seni unutamadım. Ne yaptımsa seni unutamadım. Kimler var şimdi kalbinde Ben hala yaşarım eski günlerde Her şeyde sen varsın unutamadım Her yerde sen varsın unutamadım Sen beni unuttun çoktan belki de Ben hala yaşarım, eski günlerde her şeyde sen varsın, unutamadım. Her yerde sen varsın, unutamadım. Her sevgi zamanla bitermiş derler, benimki bitmedi anlayamadım. Başkdan hayır yok unut dediler. Ne yaptımsa seni unutamadım. Ne yaptımsa seni unutamadım. Her sevgi zamanla bitermiş derler. Benimki büyüdü anlayamadım. Başkdan hayır yok unut dediler. seni unutamadım sen beni unuttun çoktan belki de kim bilir kimler var şimdi kalbinde ben hala yaşarım